Çocukları akil bağlı. Tabii ki yani çalışmıyorlar, ihtiyaçları var. Hı hı. Şimdi Hanefi mezhebine göre kişi zekatını kendi çocuklarına veremez. Efendim torunlarına veremez. Evet. Annesine, babasına, dedesine, ninesine daha yukarılara veremez. Geçerli değil. Ama Şafii mezhebine göre bir kişinin İster kadın olsun ister erkek çocuğu büyük oğlu mesela hı hı. diyelim ki evli veya hatta bekar da olsun farkı değil kendilerinden ayrı yaşıyorsa büyük akil baliğ olmuş kendilerinden ayrı yaşıyor hı hı. ve muhtaç ise evet. efendim ona zekatlarını verebiliyorlar Şafii mezhebuna göre evet. ama Hanefi'de böyle bir şey yok Teşekkür ederiz hocam Allah razı olsun